94.9 Açık Radyoda Açık Yeşil başlıyor benim itişahim. Ben de Ömer Madra ve destekçimiz Songül Duraner'e de teşekkür ediyoruz. Evet geçen hafta çok az bahsetmiştik ama bu haftaya bırakmıştık konuşmayı. Ee, bildiğiniz gibi bundan yaklaşık 10-15 gün önce e, Türkiye'de Manisa'da Manisa'nın köprübaşı ilçesi yakınlarında. Ee, bir zamanlar faaliyet göstermiş olan bir uranyum madeninde e, radyasyon ölçümü e, yapıldığı ve e, yüksek düzeyde de radyasyon çıktığı haberleri e, basında yer aldı. Bizde bu e, konunun e, arka planında ne var nedir bu işin detayları diye bu ölçümü yapan e, 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden öğretim üyesi e, Enver Yerser Küçükgül'e ulaştık ve kendisi telefon attığımızda günaydın Enver Bey. Günaydın Sayın Şahin. Günaydın efendim. E, Emel Bey, e, öncelikle bu Manisa'daki köprü başındaki e, uranyum e, madeni sahası tam nerede? Bir bize yerini anlatabilir misiniz? E, Manisa Köprübaşı ilçesi, e, herkesin bildiği bir geniz nehri üzerinde demir köprü barajı var biliyorsunuz. Evet. E, bu demir köprü barajı çevresinde, Yaklaşık e, 40-50 kilometre karelik bir alanda e, uranyum madeni var. Evet. en yakın. Evet. E, bu e, şeyde e, yani o eski bir uranyum madeni ama değil mi? Da, e, şu anda işletmede olan bir şey değil. Şu anda işletmede değil. Zamanında açılmış, işletilmiş ve olduğu gibi bırakılarak kaderine terk edilmiş. Evet. Peki sizin aklınıza nereden e, orada ölçüm yapmak geldi? Onun hikayesini biraz anlatır mısınız? Tabii. E, önce bir konuyu düzeltelim. Bu konuda ilk ölçümü yapan ben değilim. Şu hemden önce çok kıymetli bilim insanları var. Onlara haklılık etmeyelim. E, bölgede 1950'lerden e, başlayan bir araştırma çalışmaları var. Ben e, 1974 yılında, üniversite birinci sınıf e, yıllarında Köprübaşı Belde'sinde bir akrabam bu işletmede kimya mühendisi olarak çalışıyordu. Onu ziyarete gittiğimde, bu tesisi gördüm. Tesiste e, o yıllardaki bilgimde pilot ölçek olduğunu bilmiyorum tabii. E, tesiste Türk ve yabancı mühendisler, Amerikalılar, yabancılar çalışıyordu ve oradaki işletmeye hayran kaldım. O yüzden de üniversitede kimya eğitimi aldım. Daha sonraki yıllarda e, çevre mühendisliği üzerinde eğitimi devam ettirdiğimde e, uranyum madenlerinin çevresel etkileri hakkında bilgilendiğimde bunu 2011 yılında üniversiteniz e, konferans salonunda bir panel düzenlenmişti. O paneli ben yönetiyordum ve nükleer e, konusunda bir panel olduğu için Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Üniversitesi'nden e, bir e, konuşmacı davet ettim ve konuşma sırasında bu madenden bahsettiğinde e, kendisinin taik Türkiye Atom Endüstrisi danışma kürsesi olduğunu söyleyen profesör arkadaşımız, benim hayal gördüğümü, böyle bir şey olmadığını söyledi. Yani maden olmadığını mı? Böyle bir şey yok. Siz hayal görmüşsünüz dedi açıkça. Daha sonra hmm. bu konu açığa çıktığında Türkiye'de pek çok nükleer enerji konusunda çalışan, akademik olarak profesör olan kişilerin dahi haberinde olmadığını gördüm. Bunun üzerine e, İzmir'de e, nükleer karşıtı platform diye büyük bir organizasyon var. Yaklaşık 21 tane... O da ve 21 tane de diğer e, dernekler, bunların içerisinde 28 tane siyasi parti var. E, bir e, nükleer e, enerji konusunda, özellikle İzmir'de son yıllarda e, karşımıza çıkan gaz nükleer atık probleminden dolayı konu üzerinde uzmanlar tartışıyordu. Bu uzmanlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çalışan. Nükleer Karşıtı Hekimler Birliği'nin e, üyesi olan radyolog Doktor Alper Ültem, onu dinledim ve e, köprübaşı aklıma geldi. Hı hı. Sayın Alper Ültem e, Yeşiller ve Sosyalist Partisi'ne bir radyasyon ölçüm cihazı hediye etmişti. Yani o Gazi Emir'deki e, şeyin ölçümü için değil mi? dolayı. Evet, evet. evet. Bu cihazı kullanıma verdiler ve benimle birlikte Egeçep'ten. Yurt mevkili jeolog Erhan Çöz ve evrensel gazından özel Akdemir konuya ilgi duyduğu için beraberce 16 Ocak Perşembe günü köprü başını ziyaret ettik ve rahat gire sahada e, yüksek radyasyon değerler okumaya başladık. Nereden köyü... itibaren yani benim gördüğüm o, köyü... kadarıyla bu Kasar köyüyle. Hasar bir... köyü içerisinde yürümeye başladık ha. biz. Bir de Uğurlu köyü de var çok yakınında. İki ee, tane köyün arası az gibi görünüyor. Az görelim. sonra size pek hı. çok köy isimlerini sayabiliriz. Evet, evet. Katar, Topallık, hı hı. Ya ee, Yakınında birçok köy var değil mi? Gecinli, Taş, Kemahlı, Kirlik, evet. Kınık. Hı hı. Bu bölgeler daha evvel uranyum işletilen bölgeler. Hı hı. Biliyorsunuz Türkiye'de bir anayasa var. Her ne kadar değiştirilmek istenirse de. 56. maddesi bize e, çevre, sağlıklı bir çevrede yaşamanın gerekliliğini ve vatandaş olarak üzerimize düşenleri hatırlatıyor. Evet. Yine 2872 sayılı kanun bu konuda herkesin duyarlılık sahibi ve sorumluluk sahibi olmasını gerektiriyor. Yani sadece Çevre Emendisi Bölümü öğretim üyesi olmamdan dolayı değil bölgede yaşayan bir vatandaş olarak bu konuya ilgi duydum ve e, bize en yakın gittiğimiz en yakın bölge olan Katar bölgesinde daha evvel madende çalışan bir e, sondajda çalışan bir kişi bizi bir iki ocağa götürdü. Orada okuduğum gama radyasyon değerleri literatürde dahi e, zor görebileceğiniz kadar yüksek sayısal değerlerdi. Bu hemen yani üstü, ocağın üstü mü yoksa köye yakın yerler mi? Bakın yaklaşık 20-30 tane ocak var. Hmm. Yüzlerce sondaj alanı var, galeriler var, yarmalar var, e, yer bilimleri, terimleri bunlar. E, dolayısıyla saha e, çok e, büyük bir alanda ellenmiş. Bunun anlamı şu, alt üst edilmiş, yüzeye cevherler çıkmış ve bu cevherler halihazırda hazırda e, çıplak gözle dahi görebilecek mineral yapılarını görebiliyorsunuz. Ve radyasyon ölçüm cihazını yaklaştırdığınız zaman da çok yüksek e, sayısal değerler okuyabiliyorsunuz. Bu arada bu haberlerle birlikte 2008 yılında Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Ahmet Şaşmaz Hocanın yaptığı bir araştırma da çıktı. Evet, ee, orada 2008'de biraz... de bunun ölçüldüğü görülüyor öyle değil mi aynı bölgede? Şaşmaz 2008 yılında bir yıllık bir çalışma yaptı. Ama 90'larda, 95'lerde, 2000'lerde yaklaşık 20-30 tane bilim insanı bu yörede toprakta, suda, bitkide, yeraltı suyunda, sedimentle, barajda ölçümler yapmış. Ahmet Şaşmaz'ın raporu Sayın Şaşmaz TÜBİTAK projesi olarak bunu hazırlamış ve bütün bu olaylara, ölçüm değerlerine e, değinerek e, gerekli ikazı TÜBİTAK kapsamında yapmış. Evet orada e, benim gördüğüm kadarıyla bu e, terk edilen maden sahasının işte uygun bir şekilde kapatılması gerektiğini falan çok net bir şekilde söylüyor. Yani bu aslında e, yıllardır tarih... bu devlet tarafından bilinen bir şey olduğu ortaya çıkmıyor mu buradan? Yani Bakın, bir TÜBİTAK projesi olduğuna göre. E, bu bir e, sıradan rastgele bir olay değil. 1960'lı yıllarda Büyük Sondaj Çalışmaları beti, e, Maden Teknik Arama Enstitüsü Türkiye Atom Enerji Komisyonu Etibank Konuyu biliyor Yabancı uzmanlarla birlikte Burada 1970'ten 1982 yılına kadar Uranyumdan elde edilen Nükleer reaktörlerde yakıt Ham maddesi olan yellowcake Dediğimiz sarı pasta üretilmiş 82'de nedense Aniden kapatılarak Bölgede tam bir vahşi madencilik örneği sergilenmiş. Tamamen bırakılmış gidilmiş yani değil tabii. mi? İstediğinizi alın, olayı olduğu gibi bırakın. Radyasyona karşı hiçbir önlem alınmamış. Bölgede e, işletme dönemindeyken birkaç kez işletmeden taşkınlar yaşanmış ve Gediz e, Nehri'ne yani köprü Barajı'na buradaki atıklar gitmesinden dolayı Balık ölümleri yaşanmış ve bu tüm basında yer almış. 1982'de terk edildiğinde ne ocaklarda, ne kuyularda, ne galeride herhangi bir ikaz, uyarı, tabelası yok. Çevrede bir örtme, kapatma çalışmaları yok. Ki radyoaktif bir mineral olan oranyum madenlerinin kapatılması çok özel kanunlara tabidir. bu madenleri bir kum, çakıl ocağı gibi... Üzerine toprak atıp, ağaç dikerek tapatamazsınız. Nitekim Gazetemir'de Türkiye Atom Enerji Komisyonu binlerce ton toprak dökmesine rağmen Gazetemir'deki atıkların üzerinde şu anda o bölgede standartların çok üstünde radyasyon ölçülmektedir. Dolayısıyla madencilik kavramının yanı sıra radyoaktif madencilik gibi birinci derecede tehlikeli zararlı atıkları içeren Madenler için çok özel önlemler alınması gerekiyor. Ülkemizde konuyla ilgili 7-8 tane bakanlık var. Ve tabii ki hepsinin sorumlusu olan Tayik'in de bağlı olduğu başbakanlık. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Orman ve Su İşleri Bakanlığı, daha öğrencileri hepsi bir arada Çevre Bakanlığıydı biliyorsunuz. Ülkemizde tehlikeli atık kapsamı yasa ve yönetmeliklerde değiştirilmiştir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki atık envanterine baktığınız zaman oradaki atıkların dörtte üçü maden ve petrol atıklarını içerir. Bizde maden atıkları tehlikeli atık kapsamından kanunla yönetmelikle çıkarılmıştır. Dünyada böyle bir şey yok. Bu konuyu şu açıdan söylüyorum. Ülkemizde pek çok yerde kıymetli metal madenciliği yapılıyor. Bu madenlerde her yıl her bir işletme başına 2-3 milyon ton tehlikeli zararlı atık olduğu gibi maden sahasında bırakılıyor. Bunların 50 yıl, 100 yıl sonraki etkileri çok riskli ve tehlikelidir. Peki Emel Bey bu Manisa Köprübaşı dışında da Türkiye'de uranyum cevheri bulunan yerler olduğunu biliyoruz. O oralarda da madencilik yapılmış mı yoksa açılan tek uranyum madeni bu mu? Hiçbir bilgim yok dediğim gibi bu olaylar konuyla ilgili nükleer bilimler e, akademisyenleri tarafından dahi bilinmiyor. Da eski tayt evet. yöneticileri dahi bilmiyor. Bakın bunlardan bir tanesi e, Profesör Doktor Tolga Yarman e, zamanında sorumlu bir nükleer enerji e, akademisyeni olmasına rağmen hayretler içerisinde kaldı. Ben size daha e, eski bir bilgi vereyim. Bir, çok daha önceleri 1950-60'lı yıllarda şu anda Ankara'da Kurtuluş Parkının olduğu yerde bir nükleer deneme reaktörü işletilmiş. Bunu Ahmet Yüksel Özdemir söylüyor, eski Taay sorumlulardan. Türkiye'de nükleer teknoloji gündeme geldiğinde bu konular yavaş yavaş e, e, anlaşılmaya başlıyor. Halbuki. 1986 yılında Çernobil e, patlak verdiğinde Çernobil'in yaydığı radyasyonun ülkemizde olan etkilerini basından herhalde hatırlayacaksınız. Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Taral biraz radyasyon iyidir diye halkı sakinleştirdi. Dönemin Başbakanı Turgus Özal radyoaktif çay daha lezzetlidir diye televizyonlarla konuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren Radyasyon kemiklere yararlıdır diye demeç verdi. Günümüzde ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mutfak tüpüde de nükleer kadar ıslitir diyerek konuyu hafife aldığını gösterdi. Evet, zaten 2011 Hı -hı. yılındaki Fukushima faciasının etkileri daha onlarca yıl devam edecek. Evet ben de bir şey sorabilir miyim bu geçenlerde şimdi hangi gazete yayın organı olduğunu hatırlamıyorum ama bu konuda araştırma yapıldı ve Manisa'da bu sözünü ettiğiniz yerlerde artık böyle yüksek bir ölçüme rastlanmadığına dair küçük herkeste rahatladı filan şeklinde ifade edilen bir habere rastladı maalesef tam şimdi kaynağın hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum Lütfen. Bizim ölçüm yapmamızdan sonra Türkiye Atom Enerji Komisyonu'na uyarı gitti. Açıklama yapması istendi. Türkiye Atom Enerji Komisyonu, Manisa İli Afet İşleri Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeye ellerine cihazlarla gittiler. Evet. Bakın elinizde bir cihazla bir sahada dolaşırken, çok farklı radyasyon değerleri ölçeceksiniz. Radyasyon deyince e, çok geniş bir kavram. Bir cevherdeki radyoaktivite kavramı başka bir şeydir. Absortlanan doz birimleri ya da bu dozun eş değeri olan terimler başka bir konudur. Mevcut radyasyonun ışın yayarak insanlara yani maruziyet etkisi başka bir şeydir. Siz bir cihazla anlık bir değer ölçebilirsiniz. Esay birimiyle söyleyelim, bu sievert olarak okunur bu cihazlarda ve mikrosiveret olarak virgülden sonra 3.01 saat değeridir geçerli alın. Ya da bunu herkesin anlayacağı şekilde söyleyelim, bir insanın tahammül edebileceği radyasyon seviyesi yılda 1 milisiveret. Bakın buna karşın Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, US EPA, bu terimi kendi standartlarında nasıl kullanıyor? Eğer ortamda radon ve radonun izotopları yoksa 1 milisivaret ve varsa 1 milisivaret, ortamda radon kaynaklı bir radyasyon yoksa 0,25 25 değerdir, limit değer. Bunun anlamı şu. Bizim ölçüm yaptığımız sahada sadece alfa, beta, gamma ışımaları değil. Taik'te de ışıma ölçtü o gün. Halbuki esas önemli olan uranyum cevherleri bünyesindeki izotoplar. Uranyumun dört tane izotopu var. Radonun iki temel izotopu var ve buna bağlı gazlar da ki radonun kızları adı verilir. Radyoaktiftir. Toryum bu bölgede yüksektir. Radyoaktiviteden kaynaklanan bu dozların bitkide, suda, toprakta su yoluyla taşındığı alan deyince biz Gediz Nehri'nden bahsediyoruz. Gediz Nehri 200 kilometre yol kat ederek İzmir körbezinden denize dökülüyor. Yani geçtiği Salihli, Turgutlu, Manisa, İzmir bu bölgelerde bu radyoaktif malzemeyi taşıyıp Canlı bünyesine aktarması söz konusu. Bir de bu bölgede tarım yapılıyor değil mi? Daha çok da çilek Yoğun tarım falan. Bölgesi. Evet. Hayır. Gediz Havzası dünyanın önemli bir tarım havzası. Hani sadece e, yani Gediz Havzası bir yana bu e, işte köy Kasar köyü ve işte köprü başındaki diğer bölgelerde de tarım arada, alanı. Evet. Çok sayıda tarım işi. Peki köylüler da, ne ya diyor ya, bu iş? Köylüler ne diyor evet. bu işe? Evet. İşte, bakın bizi e, sahaya götürüp gösteren muhtar ve köyler de ancak biz geldikten sonra olay basına açıldınca e, köy muhtarı köyde emlak fiyatlarının düştüğü ve bu yüzden bizden davacı olacağını beyan ediyor muhtarın bir açıklaması var e, pardon e, köprübaşı belediye başkanı Sayın Zafer Mergen Buradaki değerlerin e, gerçeğe yansıtmadığını, bizim e, ölçtüğümüz değerlerinin, bu eski bir uranyum madeni, e, bu konuyla ilgili olarak bildiğimiz bir tarım ilçesidir. Bundan çok zarar göreceğiz, yatırımcı kaçacak diye açıklama yapıyoruz. Bizim bahsettiğimiz bölgesel olarak insan sağlığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı, Oradaki birkaç köyün emlak piyasası ile bir ilgimiz yok. Halbuki böyle bir olaya bilimsel açıdan yaklaşmak, aynen Profesör Ahmet Çaşmaz'ın yaptığı çalışmayı çok daha detaylı olarak e, tekrar etmek gerekir. Radyasyon bir madde e, inert kararlı dediğimiz bir kimyasal bileşenle e, radyasyon yayan ışınlar çarptığında bu maddeyi aktif hale getirip izotoplarına oluşturur. Yani radyasyon sakin duran, uykuda olan unsuru dahi uyandırır. Bunun yanı sıra bir maden sahası işlendikten sonra toprakta eğer kükürtlü birleşenler varsa, yıllar sonra asidik maden diranajı dediğimiz çözünmeyi hızlandıran ve çevreki toprağın suyun kalitesini bozan deşarjlar söz konusu olacaktır. Konu sadece bizim için değil, gelecek nesillerin sağlığını ilgilendirir. Olaya bu açıdan yaklaşmak gerekiyor. Peki gerek. bu uranyum madeninin ya da bu bir tane ocakta değil anladığım kadarıyla çok sayıda ocak var. Çok. Bu sayıda, ocakların 50 kilometre karelik bir alandan bahsediyorum. Bu, bu ocakların zararsız hale getirilmesi ve kapatılması mümkün mü? Bakın bu konuda şunu örnek vereyim: Fukushima olayından sonra Japonlar Reaktörden yayılan radyoaktif materyallerin, ışınların zarar verdiği toprakları sıyırdı, bir araya getirdi, koruma altına aldı, üzerini örttü ve ne tür bir teknolojiyle arıtabileceklerini onlar dahi bilmiyor. Bu çok ileri bir e, e, teknoloji gerektiriyor. Öncelikli olarak biz bölgede hangi tür radyoaktif kaynaklar var? Hangi tür izotoplar var? Bunlar suyla, toprakla, havayla nasıl taşınıyor? Bunu kaynağı belirledikten sonra kaynağı koruma altına almamız lazım. Yani şu anda, şu anda çevreleri, çevreleri Evet, çevreleri açıkta. böyle telle falan sarılı da değil, hayır, değil mi? Hayır. Açıkta ne? duruyor. Gel yok, örgü yok. Bildiğimizde şey. yanımızda hayvanlar otlatılıyordu. Evet. Daha önce açılan kuyulardan insanlara ve hayvanlara su veriliyor. Bu radyasyonlu suyu içiyor. Ahmet Sasmaz'ın raporunda bölgede uranyum değerlerinin 3000-4000 ppm'e çıktığını, toprakta, suda, sedimentte, bitki, kök, gövde ve meyveli çok yüksek değerler olduğunu, birçok bitki örneğin biber, kayın, meşe, zeytin, keven, sığ kuyruğu gibi bitkilerde adeta topraktakinden 3 kat, 4 kat daha fazla radyasyon bünyesinde taşıdığını söylüyorum. Siz bu bitkileri tüketerseniz, bu bitkilere hayvanlar yersiniz, siz bu hayvanları yerseniz, vücudunuza bu radyasyon malzemesini alırsınız. Alınca ne olacak? Eğer çok yüksek dozsa akut toksite yaratır. Ancak akut toksite görülmez bu dozlarda. Siz bu suları içmekle Öncelikle vücudunuzdaki yapıları bozarsınız. Bunlar ileride kanseri e, oluşumla yol açacak karsinojenetik maddelerdir. Daha da önemlisi yaşamınız sürecince hastalık görmeseniz bile uzun süreli radyasyon dozundan dolayı sizin DNA'nın kromozon yapınız bozulur. Bu da sizden doğacak çocukların ya da onların çocuklarının. Genetik yapısında anomalleri gösterir. Bu ne demektir? Kolsuz, bacaksız ya da ensesinde kolu olan torunlarınızı görmek istiyorsanız önlem almayın. Bunu demek istiyorum. Evet, evet. Ben bir şey daha da, ufak, baş, biraz dolaylı olarak, yani çevreye etkisi değil de... E, yellow cake dediniz, e, yani burada maden <gülüyor> üretiliyor. <gülüyor> Bu sarı pasta benim şimdi onu siz söyler söylemez şeyi hatırladım. 2002-2003 yılında özellikle Irak kın istilasına giden evet. günlerde. ilk e, kuvvet işgalinde Saddam'ın kuvveti işgalinden evet. sonraki hava saldırılarını hatırladım evet, abi. Evet, onlar da şey sözü edilmişti. Hatta bir CIA raporuna göre de doğrulanmayan bir CIA raporuna göre de Gine'den Saddam elde etmişti Afrika ülkesinden diye. Bu sarım Pasta maddesini. Bunun nükleer bomba yapımında da kullanılabileceğine dair bir şey okumuştuk o zamanlar. Bunun bun esasını... Zaten, zaten bana sorarsanız 1970'lerde bu MTA tarafından veya Etibank tarafından işletildiyse ve ağırlıklı olarak da Amerikalılar herhalde işletti. Çünkü sarı pasta yapmanın Türkiye'nin böyle bir teknolojiye sahip olduğuna emin değilim ben. Bunun e, nükleer santral e, yakıtı olmaktan çok herhalde o dönemde düşünürseniz 70'leri daha çok e, nükleer Atom silah yapımında bombası, evet. kullanıldığı düşünülebilir herhalde öyle değil mi? Şimdi e, konuyu biraz daha geniş açıdan bakmama izin verirseniz. Çok kısa zamanımız ee, kaldı ama 2-3 dakikamız bakın, var. Dünya evet. ilk kez nükleer e, radyasyonu e, bir insanların üzerinde bomba atan Amerika Birleşik Devletleri ile tanıdı ne evet. Venegasak ile. Bu radyasyon kutuplara, Antarktika'ya kadar yayıldı. Bunun e, araştırmaları 1970'lerde yapıldı. 1960'larda Fransızlar çok sayıda nükleer deneme yaptı. Bu denemelerin amacı neydi? Bunlar e, şu anda Fransa'daki nükleer reaktörlerin artık olan yakıt çubuklarının imhasından başka bir şey değildi. Yakın plana gelelim. Kuveyt Savaşı'nda dünyada ilk kez e, e, bir savaşı naklen televizyonlardan izledik. Bütün gece e, <gülüyor> mermilerin izlerini takip ediyorduk. Herhangi bir askeri uzmana sorun, bilgiyi doğrulatın lütfen. İzli mermiler genellikle radyasyonlu e, malzemelerdir. Evet bu depleted yani, uranyum dedikleri tüm. E, bu savaşta evet. Suudi Arabistan'da konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz ve diğer müttefik Fransızların on binlerce sorti yaptığını hatırlıyorsunuz. Hmm. Bu kadar sorti öğren insan sayısına bakın yok denecek kadar az. Peki bunlar acaba... Bu nükleer yakıtlarını boşaltmak için mi bu savaşı tezye Evet. Zaten <gülüyor> zaten <gülüyor> zaten bu tüketilmiş uranyum büyük gelelim. ölçüde ura atıklardan üretilen bir şey İstemize olduğu için gelelim. Bu evet. 1970'ten 72'ye kadar Köprübaşı'nda üretilen sarı pasta, Köprübaşı Kaymakamlığı'nın dergisini açın. Biz gittiğimizde belediye başkanı bize vermişti o dergiyi. Orada diyor ki bölgemizde 9000 ton uranyum cevheri vardır ve 1100 ton 1100 ton sarı pasta üretilmiştir. Konuyu MTA'nın o dönem çalışanlarına soruyorum. Hayır diyor 1100 ton değil 1100 kilogram. Peki nereye gitti? İşletmede çalışan işçiler bunu ayda bir yabancıların götürdüğünü söylüyor. Bazı kaynaklar... Nükleer çekmece araştırma merkezine götürüldüğü söyleniyor. Konu bu değil. <gülüyor> Konu dünyada nükleer enerji ya da nükleer reaktör kurulmasındaki asıl amaç nedir? Eğer biz elektrik üretimi amacıyla nükleer reaktör kuruyorsak bu külliyen yanlış bir iştir. Enerji evet. ya da elektrik üretmesi için yapılacak en son şey böylesine riskli bir teknolojiye sahip olmaktır. Ki bu teknoloji kendi ülkemiz için konuşursak ithal dışarıdan sağlanıyor. Yüzde yüzü dışa bağımlı. Evet. Halbuki biz yenilenebilir enerji kaynaklarına en fazla sahip olan ülkelerden biriyiz. Ülkemizin tüm elektrik ihtiyacını dışa bağımlı olmadan bu nükleer reaktörlere verilen parayı da ziyan etmeden sağlamamız mümkün. Dolayısıyla bir nükleer reaktör Sadece elektrik enerjisi üretimi amaçlı işletilmez. Dünyada soğuk savaş döneminden beri insanların birbirine gözdağı vermesi yani nükleer silahlanma amacıyla olabileceği daha büyük bir ihtimalle. Evet zaten bu Sinop için Japonya yapı ile yapılan anlaşmada bir de böyle bir unsur olduğunu biliyoruz. Evet, bir de biliyoruz. o anlaşmaların evet. detaylarını evet. okuyun. Aynen, Çok öyle. olacaksınız. Hakkuyu'daki evet. detayları evet. okuyun. Evet. ...kabul edilebilecek gibi değil. Evet, çok teşekkür ediyoruz Enver Bey. E, süremizi doldurduk ama gerçekten... ...birinci elden bu Manisa meselesini... ...anlamış olduk e, ve, e, maalesef, ediyor, ve... ...maalesef... Tehlike devam ediyor Ve maalesef bir de uranyum madeni sorunumuz oldu şu evet, anda. Yani olun, bizim evet. varlığından haberdar olmadığımız bir şey. Çok teşekkürler Sayın katıldığınız Sayın için. Sayın Kadri, bir husus hatırlatayım. Buyurun. Ben bir nükleer... E, ...enerji uzmanı değilim. Ben çevre mühendisliği bölümü öğretimi izliyim. evet. Konunun asıl muhatapları ülkemizde çok sayıda nükleer fizikçi var, nükleer enerji uzmanı var, nükleer bilim öğrencisinin akademisyenleri var biz yer toprak su insan ilişkisinden dolayı evet, değerli. Ama en önemlisi de bu zaten. Evet. En <gülüyor> önemlisi o evet. evet. Çok ee, teşekkür ediyoruz. Bana söz verdiğiniz için. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür evet. ederiz. Biz teşekkür İyi. ederiz evet. katıldığınız için. Çok sağ olun. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Enver Yasar Küçükkül Manisa'daki Köprü başındaki varlığından yeni haberdar olduğumuz eski uranyum madeni çevresindeki radyasyon kirliliğini ilk saptayan yani daha doğrusu ilk değil ama bu son ölçümleri yaparak basına yansımasını sağlayan bilim insanıydı. Onunla görüştük bugün ve süremizi bayağı da açtık Gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık <gülüyor> Yeşil